بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجماعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين Bismillahi la yadurru ma'asbihi şey'un fil ardi ve la fis semâ ve huve Değerli Müminler Diyanet İşleri Başkanlığı 1986'dan bu yana 1 ve 7 Ekim arasını camiler ve din görevlileri haftası olarak Kutlamaktadır. Bu münasebetle camilerimizin ehemmiyetiyle ilgili yine din görevlilerinin ehemmiyeti, önemi, ilmi, ahlakı, örnekliği toplumdaki görev ve sorumluluklarıyla ilgili bir takım etkinlikler bu haftalar içerisinde yapılmaktadır. Biz de inşallah bugün camiler ve din görevleri hakkında sizlere bir sunum yapmayı düşünüyoruz. Daha önceden camilerle ilgili bu camimizde sohbetler sunmuş idik. Hatırlayacağınız gibi <gülüyor> bu sohbetlerimizde ilk camiler camilerin hangileri olduğu ve nerelerde kurulduğu hangi şartlarda kurulduğu topluma ne gibi faydaları kazandırdığı ile ilgili bir takım ayetler hadisler takdim etmiş idik bugün bunları kısa bir şekilde hatırlattıktan sonra Geri kalan kısmı da inşallah temas edeceğiz. yüce Rabbimiz İnne avval beytin mud'a bi alamin buyurmakta. İnsanlar için yeryüzüne konuşlandırılan, yapılan, inşa edilen insanlara bir hidayet rehberi olarak kutsanmış, mübarek kılınmış bir mekan olarak Mekke'de inşa edilen Kabe-i Muazzama'dır. Yeryüzünde ilk ibadethane budur. Bu ibadethane Allah'ın emri ile inşa edilmiştir değerli kardeşlerim. Yine mescitlerimizin takva üzere kurulmasından bahsetmiş idik. Le mescidun ussise alet takva Allah'a ibadet yapılsın diye inşa edilen. Min avvel yevmin vudi'a. Min avvel yevmin ilk gününden itibaren Allah için yapılan inşa edilen mescitlerde ehakku en Ey Muhammed, işte senin o mescitlerde namaz kılman daha evladır. Biz de ümmet olarak, Peygamberimizin ümmeti olarak takva üzere kurulmuş, Allah'a ibadet etmek için kurulmuş, inşa edilmiş, yapılmış temelleri bu niyetlerle atılmış ve yükseltilmiş ve bu niyetlerle ezan okunan, bu niyetlerle cemaatin toplandığı, bu niyetlerle işlev gördürülen mescitlerde namazlarımızı eda ederiz. Kesinlikle bazı insanların kötü niyetlerle açmış oldukları ibadet haneler, hizipçiliğe çağıran, tefrikaya çağıran, ayrımcılığa davet eden, belli bir grup insanın girmesine müsaade edilen mescitler takva üzere inşa edilmiş değillerdir. Takva üzere inşa edilmiş, mes, edilmiş mescitler hiçbir ayrım gözetmeden bütün Müslümanların katılacağı, ibadet yapabileceği, rahatlıkla girip çıkabileceği, rahatlıkla orada Allah'ı zikredebileceği mescitlerdir. Takva üzere kurulan mescitler içerisinde Allah'a ortak koşulmayan, sadece Allah Allah'ın zikri olduğu Sadece içinde Allah'a yalvarılan Sadece içinde Allah'a ibadet edilen Mescitlerdir Bunun dışında Bir takım Sünnet dışı Uygulamaların, ritüellerin Sünnette olmayan ibadet şekillerinin yapıldığı Mescitler maalesef Takva üzere kurulmuş mescitler değillerdir. Bugün günümüzde bazı mescitlerde zikir adı altında insanlar sünnette olmayan bir takım e, depinmeleri zikir olarak görmek suretiyle ibadet etme anlayışı taşımaktalar ve maalesef bazı camilerimizde bazı gruplar Kol kola girmek suretiyle halay çeker gibi Sözüm ona güya Allah'ı zikretmeye çalışmaktalar. Bunlar yanlıştır. Sünnette bunun yeri yok. Allah'ı zikretmek için Peygamberimiz bize gerekli olan yolu göstermiştir. Doğru yolu göstermiştir. Doğu uygulamayı yapmıştır. Onun hayatında onun ibadet hayatında, ibadet anlayışında ne varsa onu almak, onu yaşamak, onu tatbik etmek ile mükellefiz. Doğru yolda olmanın şartı sünnetin yolunda olmaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda olmaktır. Doğru yolda olmanın şartı ilk baştan Kur'an'ın yolunda olmaktır. Allah'ın emirlerini en iyi şekilde anlamak ve yaşamaktır. Allah'ın namaz emri var. Bu namazın kılınış şeklini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara öğretmiştir. Allah'ın zikir emri var. Bu zikri, bu hatırlamayı, bu Allah'ı anmayı, bu Allah'ı tesbih etmeyi, Allah'ı zikretmeyi yine Peygamberimiz kendi hayatında, örnek hayatında bizlere göstermiştir. Peygamberimiz hiçbir zaman bir zikir adı altında, çalgı eşliğinde, kadın kız karışık, bazı yerlerde horon oynar gibi, halay çeker gibi acayip sesler çıkartarak zikir yapmış değildir. Bu tür insanları gördüğümüzde onları sünnete davet etmemiz lazım. İslam'ın hakikatine davet etmemiz lazım. Bazı İslam'ı bilmeyen kardeşlerimiz de zannediyorlar ki, İslam böyle bir din İnsanların Camilerde Bazı mekanlarda Toplanmak suretiyle Efendim Halay çeker gibi depinmek suretiyle ağızlarından Ne tür kelimelerin Çıktığı belli olmayan bir haykırışla Bir hay hay bir huy huyla Zikir güya zikir Yapmalarını İslam Zannediyorlar ve dinden soğuyorlar Özellikle okuyan aydın tabaka bu manzaraları görünce dinden soğuyor. Neden? Diyorlar ki böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey olamaz. Bu nasıl bir din? Bu nasıl bir ibadet? Bu nasıl bir anlayış? Çalgı eşliğinde kadın kız karışık, dipinmek suretiyle, yerlerde yuvarlanmak suretiyle, acayip haykırışlar yapmak suretiyle. Var gücüyle insanların bağırdığı, kendinden geçtiği, kendini mahfilden yere attığı, yuvarlandığı bir anma, Allah'ı hatırlama şekli, Allah'a ibadet şekli, Allah'ı zikretme şekli ne Kur'an'da vardır ne de sünnette vardır. E bu insanlar özellikle bunu yaparak kötü örnek oluyorlar. İslam'ı bilmeyenlerin de İslam'ı bu şekilde tanımalarına sebep oluyorlar ve o insanlar zannediyorlar ki İslam denen şey işte budur. Bu akıl dışı bir şeydir. Bunu yapmaya gerek yok. Bundan uzak durmak lazım diyor. İslam'dan, diye İslam'ın esas kiri diğer emirlerinden uzak kalıyorlar bu şekilde. O yüzden İslam'ı hakiki din görevlerinin hakiki manada Kur'an'da olduğu şekliyle sünnet, sahih sünnette olduğu şekliyle anlatmaları ve bu şekilde örnek bir hayat tarzında dini yaşayarak insanlara hakiki dini yaşamı göstermeleri onların en başta gelen sorumluluğudur. Her din görevlisi ki her Müslüman dininin görevlisidir bazı Müslümanlar da Özellikle Müslümanların ibadetlerini daha iyi yapabilmeleri için camilerde görevlendirilmişlerdir. Onların daha büyük sorumluluğu var. Peygamberimiz zamanında camiler vardı ama devletten, hükümetten maaş alan imamlar, müezzinler yoktu. O zaman bu ibadet herkesin ortak ihtiyacı olduğu için o cami içerisinde en bilgili kişi Kur'an'ı okuma bilme açısından en bilgili kişi İslami ilimleri fıkhı, tefsiri en iyi bilen kişi imam olarak görülür. O orada Müslümanların önüne geçer namaz kılırdı. Cemaat olacak iken imam olurdu. Bu şekilde ibadetler yerine getirirdi. getirilirdi. Ancak bizler ümmet olarak öyle devirlerden, öyle asırlardan, öyle zorluklardan geçtik ki ümmet kendi içerisinde cenaze namazını kıldıracak, cenazesini kaldıracak bilgiye sahip Cenazeyi yıkayacak, kefenleyecek bilgiye sahip bir nefer dahi kalmadığı günleri gördük. Yok. Cenaze namazını bilecek, kefenlemeyi, yıkamayı bilecek bir nefer yok. Karşı köylerden ufak tefek bu işi bilen bir adam varmış çağıralım. Onu da başka cenazeye gitmiş, başka köye git. Bizim küçüklüğümüzde böyle vardı. Sağa sola giderlerdi. Yok yani. Bırakın camide namaz kıldıracak imamı. Cenaze var. Cenazeyi kaldıracak imam yok. Görevli yok. Cenaze merasimini icra edecek bilgili bir adam yok. Yetişmemiş. Niye o zamanlarda Kur'an yasaklanmış vesaire? İslami dini eğitimler yasaklanmış. Ve dolayısıyla insanların Müslümanların dini açıdan ihtiyaçlarını giderecek dini bilgiyle donanmış imamlara, din adamlarına, alimlere ihtiyacı hasıl olmuş. Hamdolsun ondan sonraki asırlarda bunlar yetişmişler. Ancak hala yeterli değil. Camiye gelen her Müslüman mihraba geçip namaz kıldıracak kadar bilgiye sahip olması lazım. Çok zor bir iş değil yani. Fatiha'yı okumak bir, efendim ona bir sure eklemek namazda zaten bunu yapıyoruz ama bunu gel, biraz hani hatalı olmayacak şekilde okuyabilmek namaz kılan her müslümanın görevidir. Küçük, büyük her müslümanın görevidir. İmam olmadığı zaman cami cemaati namaz kıldıracak adam kim sorusunu sormaya ihtiyaç bile duymaması lazım. Şuraya takdim, içlerinden bir tanesi hangisi daha ise oraya takdim edebilir imam olmadığı zaman. Ama maalesef dini eğitimin zayıf olmasından dolayı biz buna sahip değiliz. Ama gerçekten birçok Arap ülkesinde cemaate gelen herkes namaz kıldırabilecek kadar dini bilgiye sahip. Neden çünkü okullarında bu eğitimi almış. Kur'an kurslarında bu eğitimi almış. Bugün okullarımızda dini eğitim zayıf. Kur'an kurslarımız var. Kur'an kurslarımızda bakıyorsunuz koskoca mahallede camiye gelen, Kur'an kursuna gelen çocuk sayısı 7 tane, 8 tane, 10 tane. E diğerleri nerede? Yok. Sokakta 15 yaşında, 16 yaşında, 20 yaşında insan görüyorsunuz. Besmele çek diyorsunuz, Gusül abdesti nasıl alınır diyorsunuz? Bilmiyor. Namaz abdesti nasıl alınır diyorsunuz? Bilmiyor. Kelime işaret getir diyorsunuz? Bilmiyor. Yarın bu ölecek. Ölürken kelime işaret getirmesi lazım. E bunu bilmiyorsa nasıl getirecek? Bu insan yarın evlenecek. Gusül abdest alması lazım. Bilmiyorsa nasıl yapacak? Bu insan namaz kılacak, abdest nasıl yapacak? Birçok insan gönlü camide kalıyor ama... Abdest almayı bilmediğinden dolayı, gusül almayı doğru dürüst bilmediğinden dolayı, Fatiha'yı bile okumaktan acil olduğundan dolayı caminin yanından melun melun geçiyor. Camiye giremiyor. Ama gönlü camide. Keşke ben de bilsem de gire, gire, girebilsem o camiye. Oradaki Müslümanlarla beraber ben de namazımı kılsam. Diyor. Ama bunu yapacak bilgiye sahip değil gençlerimiz. O yüzden gençlerimizin, her gencimizin, her Müslümanın, kadın erkek dinini yaşayacak kadar bilmesi elzemdir, lazımdır, vaciptir, farzdır, farz-ı ayındır. Dini ilimleri kifayet derecesinde her ferdin kendi kendi dinini yaşayacak kadar dini ilimleri öğrenmesi kendisine farz-ı ayındır. Bu bir zarurettir. Öğrenmeyen günahkardır. Namazın nasıl kılınacağını öğrenmeyen günahkardır. Abdestin nasıl alınacağını öğrenmeyen günahkardır. Guslün nasıl yapılacağını öğrenmeyen günahkardır. Evet. Öğreneceksin. Neden? Çünkü Müslümanız. Müslümanlığın gereğini yerine getirmemiz lazım. Ben Müslümanım. Allah'ı seviyorum, kitabı tanıyorum, peygamberi tanıyorum. Bu yeterli hocam. Hayır değil efendim. Yeterli değil. Bileceksin, öğreneceksin. Dinin gereğini yerine getireceksin. Müslümanlığın gereğini yerine getireceksin. Ya hocam bunlar olsa da olur, olmasa da olur. Sen bana ekmekten haber ver, işten haber ver, açtan haber ver. Ha bu da böyle değil işte. Biz de diyoruz ki değerli müminler dünya hayatı bir şekilde geçer. Bu dünyada kurt, kuş, karınca, böcek aç kalmamıştır. İnsan mı aç kalacak? Elbette çalışacağız, gayreti göstereceğiz. Ama ahiretimiz için de bir şeyler yapmamız lazım. Ahiretimiz için de bir şeyler göndermemiz lazım. Niye gönderelim? Niye gönderelim diye sorulabilir... Çünkü buna ihtiyacımız var. Dünyada nasıl yaşıyorsan ahirette de yaşayacaksın. Dünyadaki hayatın iki saatlik bir hayattır. Bize çok uzun gelmesin ha. İki saat. Güneşin doğumundan şöyle bir iki mızrak yükselişi anına kadardır. Bu da bir buçuk saat yapar, iki saat yapar. Öldüğümüzde Allahü Teala soracak dünyada ne kadar kaldınız? İnsanlar ittifakla diyecekler ki, biz güneşin doğumunu hatırlıyoruz. Bir dünya denen bir yer vardı, orada güneş doğuyordu. O güneş şöyle yükselirdi, biz de sevinirdik. Böyle bir şey hatırlıyoruz. Çok kısa bir andı, çok kısa bir andı. Öyle diyeceğiz. Sabah ile öğlen arası kadar kaldık. O kadar kaldık. Dünyadan sadece güneşin doğuşunu, yükselişini hatırlıyoruz, batışını hatırlıyoruz diyenler olacak. Dünya çok kısa. Kısa bir dünya için ahiretimizi feda etmememiz lazım. Dünya kısa, çok kısa. Dünyaya gelişimizin sebebi dünyayı imar etmek değil. Dünyanın tarlasını, tabağını ekip biçmek, yollar yapmak, alt yapı yapmak, üst yapı yapmak, efendim, bunlar yap, hayatın gerekleri yapacağız. Ama esas gaye bu değil, bu esas gaye için vesiledir, vesile. Esas gaye nedir? Ebedi yurtta rahat etmek, ebedi yurtta cennete girmek. Esas gaye budur. Esas gaye için dünyalık lazım, üç öğün yemek lazım, ev lazım, yol lazım, araba lazım... Para lazım, pul lazım, evlenmek lazım, ev eşyası lazım. Bunlar hedef haline gelirse bu felakettir. Bunları vesile olarak, araç olarak göreceğiz. Esas hedef Allah rızasıdır. Esas hedef baki alemde huzur içerisinde ebediyen Allah'ın razı olduğu kulların zümresinden olmak suretiyle yaşamaktır. Esas hedef budur. Bir Müslümanın hedefi bu değilse, bu hedeften gafil ise onun için dünya hedef haline gelir. Dünyada en iyi şekilde yemek, içmek, gezmek, tozmak, zengin olmak onun için bir hedef haline gelir. Belki bu hedefine ulaşır ama öldükten sonra ahiret cebinde, ahiret canibinde hiçbir şey bulamaz ve pişmanlıkların en acısını yaşamak zorunda kalır. O yüzden hocalar kürsülerden konuşuyor. Kendileri de hani hata ediyorlar gerçi. Kendileri bu konudan çok idrakli değiller. Biz o kadar idrakli değiliz. Değiliz maalesef. Konuşmayı biliyoruz ama o kadar idrakli değiliz. Konuşmayı iyi beceriyoruz. Biz dahi bunun ezikliği, eksikliği içerisindeyiz. Kaldı ki kaldı ki kardeşlerimiz bu konuda elbette belli bir gevşekliği yaşayacaklar. Ama değerli müminler, nice insanlar vardır. Köyde, dağda, çölde bir çobandır. Ama onun içinde öyle bir Allah aşkı vardır ki, öyle bir Allah sevgisi vardır ki, öyle bir halisane niyetler taşırlar ki, şehrin göbeğinde yaşayan, kavuğuyla, sarığıyla, cübbesiyle, sakalıyla endam eden, Allah'ın ayetlerini anlatan insanlardan fersah fersah yüksektirler o insanlar. Biz hakkımız olmadan Allah'ın ayetlerini, Peygamberimizin sünnetini burada anlatmaya çalışıyoruz. Hakkımız olmadan çünkü bunun hakkını bizler vermiş değiliz tam olarak. Bir insan Allah'ın ayetlerinden anlatırken tam olarak bu ayetleri yaşaması lazım ki yüzü olsun anlatmaya. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini anlatırken tam olarak o sünneti yaşasın ki yüzü olsun anlatmaya. Maalesef biz bu konuda eksiyiz. Ama işte maalesef neden ne denir? Yani adamın olmadığı yerde efendim. Biz de bu küsüre çıkıyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz. Sizlerin aklına <gülüyor> sığınara. Ama oluyor ki kardeşlerimizin içerisinde ya hocam ayetleri cennet anlattı. Korkutuyorsun ya. Şu cenneti anlatsana. Orada ırmak, akan ırmakların şırıltısını. Oradaki güzel hurileri. O güzel gözlü, iri gözlü hurileri anlat, anlatsana hocam ya. Ne i̇nsanları korkutuyorsun ya. Cennette var. Hadi onlar biz güzel şeyler duymaya alıştık. Evet, güzel rüyalar görmeye alıştık. Güzel hayaller görmeye alıştık. Doğrudur. Bunları anlatmak gerçekten zevklidir. Dinlemek de zevklidir. İç açar, gönülümüzü sevindirir, içimize sorur, sevinç katar. Doğrudur. Ancak gerçeklerle yüzleşmek, gerçekleri anlatmak, bu nimetlere ulaşmak için olmazsa olmaz şarttır. Gerçeklerle yüzleşmek, gerçekleri anlatmak, yani Allah'ın nimetini anlatırken bu nimete karşı kör ve sağır olanların cezaya çarptırılacaklarını da anlatmak bir gerçek vurgusu yapmaktır. Bu vurguyu yapmadıktan sonra Hakikaten görev ifa edilmiş olmaz. Tehlikeyi bilmeyen insan, sahip olduğu nimetin farkına varmaz. Karnı tok olan insan, acın halini bilmez. Üstüne kar yağmur yağmayan insan, üstüne kar ve yağmur yağan, evi barkı olmayan insanın halini bilmez. Ama güzel rüyalar, güzel hayaller görmek hepimize hoş gelir. Halbuki bizler bizi bekleyen tehlikenin farkında olmadıkça o tehlikeye karşı önlem alamayız. Bir örnek verelim çok basit bir örnek. Otoban yolda bir araba çok lüks bir araba gidiyor. Şoför koltuğuna oturmuş yerleşmiş gaza basmış gidiyor yanımızdan geçerken ne güzel şoför, ne güzel araba, ne güzel yol diyoruz. Ama ileride biliyoruz ki bir köprü uçtu, sel geldi uçtu. Ya adamın rahatını bozmayalım. Ne güzel gidiyor işte. Demek mi evla? Dur kardeşim, dur. Şu rahatını, şu frenimi bas. Kusura bakma, rahatını bozuyorum. Kusura bakma. Seni yolundan alı koydum ama seni ileride bekleyen bir tehlike var Ben oradan geliyorum köprü uçmuş Sen bu suratle gidersen köprüden aşağı uçarsın Yani köprü yok orada Anlayamazsın Hele yoldan geri dön O tehlikenin farkında ol dedi Dediysek o insanda Ya sen kafayı mı yedin Bak hava ne güzel Güneşli Ne gezer sel Ne gezer köprünün yıkılması Hava gayet güzel fırtına yok Efendim araba da iyi ben de işte iyiyim. Güzel güzel gidiyorum. Sen bunadın mı kafayı mı yedin ya? Çek oğlum. Ben gideceğim." dediği zaman bir an sonra acı gerçekle karşı karşıya geldiğinde uçurumdan aşağı uçarken "Ya o bunak dediğim bunak, Bunamış dediğim, gerizekalı dediğim o insan doğruymuş." diyebilir. Ama Son pişmanlık fayda vermez. O yüzden sizlere hakikatleri anlatan, gösteren Allah'ın nimetinin yanında azabının da olacağını söyleyen, bu konuda uyanık olmaya davet eden insanları çirkin görmeyin. Ya iyi şeyler anlat, hani güzel, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Sen niye böyle yapıyorsun? felsefesinde olmayalım. Dost doğruyu söyler ama acı söyler. Önce kendi nefsimize söylüyoruz. Yaşayamıyoruz tam olarak ama sizlerin duasına ihtiyacımız var. Daha sonra sevdiğimiz, değerli kardeşlerimizle, değerli cemaatimizle, muhterem Müslümanlarla bu ilmi, bu ilmi gerçekleri, bu ilahi haberleri paylaşmaya gayret ediyoruz. O yüzden omuz omuza bu imtihanı başarmalıyız. Birbirimize köstek olmadan, birbirimize değnek vurmadan, birbirimizi incitmeden, kötü niyetli olmadan, hatiplerin, imamların konuşmalarını sağa sola çekmeden iyi bir yürekle, iyi bir niyetle, iyi bir kalple dinlemek suretiyle onların söylediklerinden azami istifadeyi elde etmeye gayret edelim. Aksi takdirde ne olur yani? Bir şey olmaz. Gıybet olur. Günahını alırsın. Adamdan hoşlu olmazsın. Camiye girersin. Kıldığı namazdan bir şey anlamazsın. Çünkü niye? Sabaha kadar, eğer akşama kadar bir imamın arkasında çekiştirme oluyorsa Namaza geldiğin zaman da zaten bu adamı ben sevmiyorum dersin. Onun kıldırdığı namazdan huşu alamazsın. O yüzden geniş yürekli olmak, iyi niyetli olmak, affedici olmak, hataları iyi niyetle, iyi bir sözle, iyi bir usluple, uslup ile düzeltmeye çalışmak, iyi uyarılarda bulunmak hepimizin ahlakı olmalı. Hepimizin metodu olmalı. Vurucu kırıcı olmadan tahrip edici olmadan, yapıcı tamir edici ıslah edici olmaya çalışmamız lazım. Allah ıslah edici grupları sever. Allah tamir edici grupları sever. وَالتَكُمْ مِنْكُمْ umme <أُمَّة> Sizden bir ümmet olsun ki يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ hayra davet etsin bu ümmet. İyiliğe davet etsin, Hakk'a davet etsin Kur'an'a davet etsin Sünnet'e davet etsin Doğru'ya davet etsin cennete davet etsin cehennem narından sakındırsın ve emrûne bil ma'rûf insanlara iyiliği emresinler insanlara iyiliğin adresini göstersinler insanlara iyiliğin hayrın doğrunun yerini adresini göstersinler bunları tavsiye etsinler ve nehöne anil münker münker işlerden de insanları alıkoysunlar Münker işleri yapmaktan men etsinler. Münker işlerin önüne set olsunlar. Münker işlerin önüne engel olsunlar. Hayırda yardımlaşmak insana nasıl ki sevap getiriyorsa, ecir mükafat getiriyorsa, günahta yardımlaşmak o şekilde günah getirir, sorumluluk getirir. Azap getirir. O yüzden hayırda yardımlaşmak lazım. Şerde değil. Hayıra gaz padalı, şerde de fren padalı olmak lazım. Hayatımız böyle olması lazım. Aksi takdirde şer mi? Aman bana ne. Hayır mı? Aman bana ne. Dersek bu işin sonu iyiye gitmez. Toplumda bir takım bozulmalara yol açan eğilimler ve bu eğilimlerde rol alan insanlarımız her yaştan genç ihtiyar fark etmez, kadın erkek fark etmez. Her insanımız unutmayalım ki bizim çocuklarımız, bizim kardeşlerimiz, bizim babalarımız, amcalarımız. Bizler yapılan her türlü hatanın, her türlü günahın sorumlusu olmaya aday insanlarız. Bir münker varsa unutma değerli kardeşim. Ben nerede hata ettim de bu münker oldu ailede bir münker varsa hane reisi kardeşim de ki kendine sor ben nerede hata ettim de bu işle karşı karşıya kaldım oğlundan dayak yiyen baba sor ben bu çocuğun hangi eğitiminde hata ettim de bu hale geldi bu iş oğlundan dayak yiyen anne sor sen bu çocuğa helal din mi? Sen bu çocuğu İslami, dini bir eğitimle buluşturdun mu? Bu konuda üzerine düşen görevi yaptın mı? Ailelere ağır namus, kiri getiren genç kızlar, genç kızların anneleri, babaları, abileri, amcaları, dayıları sorsunlar. Ne yaptılar da bu böyle oldu? Acaba çarşıdan, pazardan çocuklarımızın, kızlarımızın giymeleri için almış olduğumuz bir karış etekler, bir karış donlar bizim için bir günah mıydı? Bizim için bir hata mıydı? Bunların parasını vermek bize vebal getiriyor muydu? Biz bunu yaparken hayırdan mı yardımlaştık, şerde mi yardımlaştık? Biz bunu yaparken babalık görevini, annelik görevini yerine getirdik mi? Hakkıyla yerine getirebildik mi? Yoksa bizim burada bir eksiğimiz mi var? Sokaklarımız, caddelerimiz bu halde ise acaba bizim burada sorumluluğumuz, sorumluluğumuz, günahımız nedir? Eksikliğimiz nedir? Büyükler olarak görevimizi yapmadık mı? Bu görpe çocuklar daha görpe iken, hayatı bilmez iken, bunları biz Allah ile, Kur'an ile, Sünnet ile, Peygamber ile, Tanıştırmadık mı da böyle oldu. Futbolcuyu, topçuyu, popçuyu, rockçuyu örnek alan bu insan, bu genç çocuk, bu genç kız nasıl oldu da peygamberi tanımadı? Nasıl oldu da Hazreti Hatice'yi tanımadı? Nasıl oldu da Hazreti Ayşe'yi tanımadı? Nasıl oldu da Ebu Hureyli'yi tanıyamadı? Nasıl oldu Hazreti Ali'yi tanıyamadı? Nasıl oldu Hazreti Ali, Hazreti Hüseyin, Hazreti Hasan ve daha nicelerini Tanıyamadı. Bunların kalbine bunları kim soktu da öbürlerini çıkardı attı. Bizim ecdadımızın kalbinde bunlar yoktu. Ama şimdi maalesef kıble değişti. O yüzden uyanık olmak, yeniden özümüze dönmek zorundayız değerli kardeşlerim. Ezan bittiği için fazla vaktinizi almıyorum. Çünkü ezan bitince birçok şikayetler alıyoruz. O yüzden hemen kesiyorum makas gibi. Allah hepinizden razı olsun, cumanız mübarek olsun. Allah hakkı, hakkı hakikati cümlemize nasip eylesin. Her türlü işlerden bizi muhafaza eylesin. Hastalarımıza, şifa dertlerimize deva nasip eylesin. Allah ümmeti Muhammed'e her türlü belasında, musibetinde yardım eylesin. Allah İslam'a kin duyan güçlerin şerrinden İslam ümmetini muhafaza buyursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.